Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerinden dolayı Rabbimize ta'abbudümüzce hassiz hesapsız hangi fenalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği <gülüyor> Habib-i Edib'i Serverimiz önderimiz Muhammed Mustafa'sına içten candan salatü selamlar olsun. Bugün burada en yaygın, en mühim, en tatlı duygulardan biri olan sevgi konusunda Konuşmak üzere, bulunuyorum. Sevgi, müslüman nazarında nasıl bir şeydir, mahkul müdür, merdut mudur, yasak mıdır, haram mıdır, mübah mıdır, helal midir? İslam'da yeri var mıdır, yok mudur? Önemli bir konu. Sevginin evrensel ölçüler içinde insana ruhi bakımdan, bedeni bakımdan ne kadar faydalı olduğu bilinen bir husustur. Sevgi ile beslenen bebekler sevgiden mahrum büyüdülen bebeklerden daha büyük gelişme gösterirler. Çok büyük bir doğum evinde, aynı günde doğmuş belli sayıdaki bebeklerin ikiye ayrılması sonunda. birisini, hepsi kiloları ve ölçüleri aynı. Bir grubunu severek, okşayarak, şakalaşarak büyütmüşler. Birkaç hafta bir kısmına da sadece aynı miktarda, aynı gramda gıdaları vermişler. Çocuklar daha küçük yeni doğmuş, aynı günde doğmuşlar. Kiloları aynı fakat sevgiyle büyüyen çocuklar daha çabuk gelişmiş. Sadece gıdası verilen çocuklardan daha gelişmiş, daha neşvi neva, hızlı neşvi neva bulunmuş. Bu sevginin bir maddi gücü olduğunu gösteriyor. Sıhhi gücü olduğunu gösteriyor. Ruhi bedeni gücü olduğunu gösteriyor. Bu belli. Ailevi ve içtimai yönden de çok önemli olduğu o da ispatlanmış bir husustur. Bu ilimlerde ilgilenen, içtimai ilimlerde ilgilenen kimselerin bildiği bir husustur. Bütün suçlu insanlar ailesinde sevgi görmemiş, toplumdan dışlanmış, sevgisiz ortamda yetişmiş insanlardır. Bütün başarılı insanlar sevgiyle büyümüş, çevresinde kendisini seven, destekleyen insanlar olan insanlardır, kimselerdir. Böylece sevgi maddi yönüyle de önemli olan ele alınması gereken bir konudur. Ayrıca dini bakımdan da önemli bir konudur. Çünkü çok sevaplı bir konudur. Sevgiye sevap ve mükafat çok fazladır. Sevginin ahirette de çok büyük faydası olacaktır. O bakımdan bu konuda bir Müslüman olarak düşüncelerimizin ne olduğunu bilinmesi, müzakere edilmesi, tanıtılması... Önemlidir. Sevgi, gönlün tat duyduğu, lezzet diyorlar Araplar, beğendiği bir şeye meyillidir. Yani bir meyil var, bir akış var ama bu beğenmekten, sevmekten efendim kaynaklanıyor. Bir lezzetten, tat duymaktan kaynaklanıyor. Arapçada sevgi meveddet ve mahabbet kelimesiyle ifade edilir. Biz muhabbetin muhabbet yapmışız. M harbi dudak harbi olduğu için üstününü ötreye çevirmiş Türk telaffuzu. Aslı muhabbettir Çünkü mastarı mimi istikasıdır. Mimi üstünlüdür. Meveddet ve mahabbet denildiği gibi hub ve vüt de. Kullanılmıştır. Efendim, seven insana muhib denmiştir. Sevilene mahbub denmiştir. Habib denmiştir. Efendim, mevdud denmiştir. allah Teala Hazretlerinin esma-i birisi, Ya Vedud, Vedud ismidir. Efendim, Ehhab kelimesi hadis-i şeriflerde çok geçer, şu şundan daha sevgili, sevinli manasına. İşte bu kelimelerle ifade edilen bir duygudur. Eğer bu duygu şiddetli ise, kuvvetli ise buna aşk adı verilir. Bunun da doğrusu esre iledir. Yani doğrusu Arapçada ışktır ama Türkçe'de onu aşk diye terapöz etmiş büyüklerimiz. Galatı meşhur diyoruz. Böyle yaygın olan efendim tatlı yanlışlıklara. Seven insana, böyle şiddetli seven insana aşık derler. Sevilene maşuk adı verilir. Edebiyatımızda bir aşık edebiyatı vardır. Eline sazı alıp, diğer diğer gezip, efendim, sevgisini sazıyla temennim eden İnsanların ortaya koyduğu edebiyat. Devam edebiyatı ondan hiç aşağı kalmaz. O da aşk ve sevgi bakımından dop dolu, efendim, şiirlerle doludur. Nebarek doludur. Aşk duygusunun, sevgi duygusunun kaçtığı Arapça'da nefret vardır. Efendim, sevilmeyen şeye menfur derler. Nefet edilen, Efendim, biraz daha şiddetli ise duygu buz derler. Sevilmeyene efendim mebuz denilir. Mahkumun zıttı olarak. Efendim kızana bubut denilir. Mümin zıddı olarak. Bu kızgınlık çok daha şiddetli ise o zaman makt adını alır. Mim kaf t ile şiddetli kızgınlık, şiddetli sevmemek demek yani. Efendim bir de bu sevmemekten doğan iç kaynamasına gayiz denilir. Sevmediği insana karşı insanın içinin kaynamasına gayiz denilir. Bu gayizi tutmaya kendisine hakim olmasına insanın kezmul gayiz denilir. Susan insana kazımine gayiz derler. Makul bir şeydir insanın kızgınlığını tutabilmesi, fren freni olması, insanın duygusunda fren olması güzel bir şey. Tabii nihayet sevginin karşıtı bir kelime olarak adavet kelimesi vardır. Düşmanlık etmek. Efendim. Düşmanlık edene adı derler. Efendim, çoğulu adar gelir. Efendim. İşte böyle kelimelerle, bu konu Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te, İslami Edebiyat'ta geçer. Bu gönlün, kalbin, meylinin mahiyetini tahlil etti, ettiğimiz zaman, nereden çıkıyor insanın gönlünün böyle bir şeye akması, bir şeyi efendim beğenmesi, ondan benzet alması, nereden doğuyor diye Sevgilinin felsefesini yaptığımız zaman efendim iki kaynağı var. Bir insan oğlu tam olan, kamil olan, eksiksiz olan şeyi seviyor. Yani bir şeye baktı da onu da eksik görmedi mi? Tam gördü mü? Ha, tam istediğim gibi. Hiç eksik yok, kusuru yok. Öyle şeyi seviyor. Tamlığı seviyor. Arapçası bunun kemaldir. Kemali seviyor insan oğlu, Kemali seviyor, olgunluğu, tamlığı seviyor. Bir de cemali seviyor. Cemal, güzellik demek. Cemali ve kemali sevmekten, ona meyilden hasıl oluyor sevgi dediğimiz şey. Bazı şeyler kendisi kamil olduğundan veya cemil olduğundan, güzel olduğundan sevilir başka bir izahı yoktur işte. Mesela efendim şu rengi seviyorum. Şu çiçeği seviyorum. efendim Şu manzarayı sevdim gibi. Böyle sevilen mahbublara yani hiç başka bir sebep aranmadan sırf kendisinden dolayı sevilen mahbublara, sevgililere mahbubun li aynihi Sırf kendisinden dolayı sevilen, başka bir sebepten dolayı sevilen değil de sırf kendisi için sevilen işte varlıklar denilir. Bir de efendim bazı şeyler insana bazı şeyleri kazandırır. İnsan oğlu kendisini seviyormuş. Yani insan oğlunda kendisini sevmek, korumak, hayatını devam ettirmek kendisini savunmak işgücüsü var, kendi varlığını seviyor ve korumaya çalışıyor insan. Yaratılışı itibariyle Allah onun içine bu duyguyu koymuş. İnsan kendisine faydası dokunan, menfaatine olan şeyi sever. Bir de menfaatten kaynaklanıyor, yani bir şeyden menfaatlendiği için insan onu onun için seviyor. Mesela gıda, hava, su efendim gibi şeyleri sever, malı sever, parayı sever. Halbuki parayı doktorlar diyorlar ki o üstünde ne kadar çok mikrop var. O mikropları görsen elini almak istemezsin. Ama parayı seviyor çünkü bir şeyleri kazanmasına vesile olacak, başka sevdiği şeyleri elde etmesine vesile olacaktır, efendim. işte bu çeşit başka bir sebepten sevilen faydası olduğu için menfaatten dolayı sevilen şeye de maktubul li gayriyi derler. Yani başka bir sebepten seviliyor. Bizzat kendisi sevimsiz bile olsa seviliyor. Çünkü onunla başka sevilen şeyler elde ediliyor diye. Mesela el insanı Abu Abidül İhsan. İyilik yapanı sever insan. Bir seni sevmiyor. Aranızda bir soğukluk var, burulet var, buzlar var, karlı dağlar var. Çare. Hediye ver. Tehaden. Hediyeleşin. Tehabbu. Birbirlerinizi seversiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne oluyor? Yani şeyler yavaş yavaş efendim, sağlanılan faydalar, menfaatler sevgi uyarılıyor. Bir de çok mühim olan bir mahbubun, bir sevgilinin hatırı için sevilen şeyler vardır. Aslında sevilecek bir şey değildir de onun hatırı için sevilir. Mesela ilaç acıdır ama sıhhatin hatırı için içilir. İlacın kendisini sevmek yok her zaman, yani eğer sevilecek bir şeyler konulmamışsa içine yani çocuk sevsin diye bazen tabi kokular, efendim, e, tatlar falan ilave ediyorlar. Çikolata tadı, bilmem, meyve tadı, şeker tadı o zaman seviyor. Ama ilacı, doğrudan diyor, ilaç olduğu için sevmiyoruz, sıhhatimize yardımcı olduğu için seviyoruz. Ameliyat, kendi isteğimizle gidip ameliyat oluyoruz. Neden? Sonunda sıhhat kazanacağız. Aslında kanımız dökülecek, canımız yanacak, bayılacağız, ayılacağız. Ama ne yapalım? İstiyoruz, seviyoruz efendim. Sonra çalışmayı seviyoruz. Yorulduğu, yorulmayı seviyoruz. Adam sabahtan e, erkenden eşofmanını giyiyor, koşuyor, ter akıyor, kan ter içinde kalıyor ama sıhhat kazanacağı diye yapıyor. Seviyor. Yani yorgunluğuna rağmen, ağrımasına rağmen adedeleri filan. Hatta masaj yaptırıyor filan, kurtulmak için onlardan. Sonra cihadı seviyoruz. Yani Allah, Allah'ın dini yayılsın diye, yani Allah'ın rızasını kazanalım diye efendim şahadeti seviyoruz. Helaller sevimsiz bile olsa helal olan şeyleri seviyoruz. Haramlar sevimli bile olsa sevmiyoruz. Kızıyoruz. Adam zevkten içkiyi içiyor ama biz içki içene kızıyoruz. Neden? Haram. Haram diye biz sevmiyoruz. Demek ki Allah için veya çok sevilen birisi için böyle bazen sevimsiz bile olsa kendisi bazı şeyler seviniyor. İslam'da sevgiye çok geniş yer vardır. İslam'ın yapısı içinde sevginin çok yeri vardır. Makbul olan sevgiler vardır. Makbul olmayan sevgiler vardır. Şöyle ilk tanıdığınız sevgiden itibaren sıralamaya başlayayım. Mesela sevgiyi ilk önce annemizden öğreniriz. Annemizin sıcak bağrından, yumuşak göğsünden tadarız. Annemizi severiz önce. Anne-baba sevgisi çok makbul bir sevgidir. Allah'ın tavsiye ettiği, teşvik ettiği, sevap verdiği, razı olduğu bir sevgidir. Rıda Rabbu piyevda valid Allah'ın razı olması annenin babanın razı olmasına bağlıdır. O kadar önemlidir. El cennetu tahta akdamil ummahaat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hani nerede? Yani ayağına kapanmak lazım yani. Efendim ve kadara rabbuke elle ta'budu illa iyahu ve bi'r-validein allah Teala acizできる, anne babaya iyiliği Kur'an-ı Kerim'den emretmiştir. وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِمًا bile demeyi, öf bile, aman bile demeyi yasaklamıştır. Bir evlat, babasına, anasına iyilik bir şey, iyi bir davranışta bulunur da kendisine sevgiyle bakmasını sağlarsa Annesi oğluna sevgiyle baktı. Babası oğluna sevgiyle baktı. O oğlan, o çocuk bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Sırf o bakışa sağladığı için. Anası baktı diye, babası baktı diye oğlana bir köle azat etme sevabı verilir. Yani bir köle kaç para eder bu devirde bilmiyorum ama herhalde bir mercedes eder. Yani çok büyük sevap kazanır. Diyorlar ki ya Resulallah anne baba sevdiği evladına günde 360 defa bakar. Yani çok bakar demek istiyorlar. 360 defa bakar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Ekber. Yani 360 defa bakarsa Allah 360 köle azat etmiş sevabı vermez mi? Verir. Ne olacak? Hazineleri sonsuz. Demek ki ne kadar anneye babaya Böyle karşısında görünüp de yumuşak baktırtabilirse, evlatlar sevap kazanacaklar. Böyle yazmış Allah Celle Celal Anne ve babaya isyanı Arapçada hukukul valideyim denilir. Çok büyük bir günahtır. Çok müthiş bir günahtır. Yani anne babaya asi ise bir evlat, onun cezası, annesinin babasının rız rızasını kazanamamış bir evladın durumu çok fenaldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize haber verdiler. Ya Resulullah, Müslümanlardan bir genç var ölüm döşeğinde, ölecek belli çok son dakikalarını yaşıyor. Israr ediyoruz, terpim ediyoruz. La ilahe illallah de, eşe en la ilahe illallah de diyemiyor. Hayret ediyoruz diyemiyor, söyleyemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz o gencin yanına gitmiş. Bakmış ki annesi kırgın o özellik çocuğa, dargın ve kırgın. Demiş ki atmış getirin, yakın meydanda ateşi, bu çocuğu ateşe atacağız. Kadıncağızın akı başından gitmiş. Aman ya Resulallah demiş. Yapmayalım. E demiş, sen bundan razı olmazsan bu cehennem ateşinde yanacak. Yani ben burada ateşe atacağım deyince sen razı olmuyorsun. Sen bundan razı olmazsan bu cehennemde yanacak. Tamam. Razı oldum ya Resulallah demiş. Tamam. Haklarımı helal ettim. O sırada da hastanın yanından haber gelmiş. Ya Resulallah ne oldu anlayamadık. Çocuk la ilahe illallah dedi. Eşreden la ilahe illallah dedi. Ruhun teslim etti. Bak kilitlenmiş yani. Annesi razı olmadığı için da ilahe diyemiyor. İmansız gecikti belki. Bu kadar önemlidir. Anne babaya ikramın mükafatı 1'e 700'dür. 1 milyon lira harcarsanız 700 milyon lira harcamış kadar mükafat alırsınız. 1'e 700'dür kat sayısı. Anne babaya ikram. Bu makbul bir sevgidir. Önemli bir sevgidir, evlatlara ihtar olunur. Peki anneler babalar kendi anne babaları vefat etmişse onların yapacağı şeyler yok mudur? Vardır. Bir insan anne ve babasının hatırına hacca gidebilir, kurban kesebilir, cami yaptırabilir, çeşme yaptırabilir, Kur'an okutabilir, namaz kılabilir, sadaka verebilir, hayır hasanat yapabilir, hepsi onun ruhuna gider. Babası, annesi istifade eder. Resulullah Efendimiz'e bir kişi geldi dedi ki Ya Resulallah, annem vefat etmişti. Bana bir nasihati, vasiyeti de yoktu. Ben şimdi istiyorum ki onun için bir çeşme yaptırayım. Yaptırsam, sevabı anneme gider mi? Gider dedi Peygamber. Gider. Onun üzerine o adam annesinin hatırına, adına, namına bir çeşme yaptırdı ve üstüne yazdı. Bu, sağlığı annesinin efendim ruh için yaptırılmış çeşmedir filan diye yazdı böyle. Onun için vefat etmişlere de böyle faydalar sağlayabilir evlatlar. Makbul sevgilerden devam edelim bazı misalleri daha söylemeye. Eş sevgisi yani erkekse hanımını sevmesi hanımsa beyini sevmesi. Bu da makbul bir sevgidir. Belki şaşıracak salandaki bazı dinleyicilerimiz. Efendim, çok makbul bir sevgidir, sevaplı bir sevgidir. Allah'ın teşvik ettiği, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu bir sevgidir. Efendim, hanımı için, çoluk çocuğu için çalışan bir baba, Allah yolunda cihad eden insan gibi, hac yapan, ömre yapan efendim, Gaza yapan insan gibidir. Hadis-i şerifte öyle bildiriliyor. Evlat büyüten bir kadın da yine onun gibidir. Onunla ilgili hadis-i şerifi şuraya iliştirdim. Okuyayım. Ve innel mer'ate el-müslimete iza hamile. En lehha ecru's saimin, kaimin, muhrimin, mücahidi fi sebilillah hatta vada. Bir müslüman hanımefendi bir evlada hamile kaldı mı, o hamile hanımcağıza oruç tutan, geceleri sabahlara kadar namaz kılan, ihrama girip haç yapan, cihada gidip cihat eden, Allah yolunda cihat eden insan kadar doğum yapıncaya kadar sevap yazılır, durur. i̇bn Abbas radiyallahu Ve anneleha fi evveli radatın türdi oha ejrü hayati neseme. Çocuğu doğduktan sonra ilk verdiği bir defalık bir süt emzirmede bir köle azadı gibi anne sevap alır. Sevabın büyüklüğüne bak. Yani hanım tabi doğulcuya kadar çocuğu sıkıntı çekiyor, midesi bulanıyor, başı dönüyor vücudu şişiyor, doktora gidiyor vesaire filan ama sevabı böyle. Erkek için de böyle, sevabı hanım için de böyle. Çocuklar efendim insana sadaka-i cariye gibi devamlı sevap kazandıran birer kaynaktır. Yani bir anne baba evladını hayırlı evlat yetiştirmişse o evladın yaptığı sevaplı işlerin hepsinin sevabının bir misli anne babasına gider öyle yetiştirir diye. Tabii bütün bunlar nikah yoluyla evlilik içindir. Efendim onu e, beyan ediyorum. Çocukları sevmek ve aralarında adalet etmek gerektiğinde hatırlatıyorum. Anneler babalar çocuklara arasında adaletli davranmalıdırlar. Bakul olan sevaplı olan, karlı olan sevgilerden hatırlatmam gereken, önemlilerinden birisi de arkadaş sevgisidir İslam'da. Din yolunda Allah rızası için efendim arkadaşlık etmek, birisiyle ahbab olmak. Buna el-hubbu fillah, el-huvvetü fillah derler. Allah rızası için arkadaş olmak, kardeş olmak Allah rızası için sevmek derler. En sevaplı ibadetlerden biridir. Seviyorsun, bir şey harcamıyorsun, zaman harcamıyorsun, bir iş yapmıyorsun, yorulmuyorsun, Sef arkadaş olduğun için sevap kazanıyorsun. O kadar sevaplı bir iştir. Müjdeli hadis-i şeriflerden bir tanesini okuyayım. Ben أحب أخان بالله في Kim Allah için, Allah yolunda bir Müslümanı kardeş edinir, severse vekale inni uhibbuke ben seni Allah için seviyorum kardeşim derse başka bir şey için değil para için, kul için, mefaat için değil de ben seni Allah için seviyorum derse fekat ahabbahullah Allah Teala selam. Allah Teala selam. Fedepedeceli anın cennet. İlkesi bilen cennete girer. Hem seven hem sevilen hem bu kardeş hem o kardeş. İkisi birden cennete ile. Tarikatın tasavvufu, vücudunun varlığını sebeplerinden birisi budur. Bundan bu kazancı elde etmek için. Neden tasavvuf var? Neden tarikat kardeşliği, ilmanlık var? Bundan dolayı işte. Bu kazancı sağlamak için bu tasavuflar akıllı insanlardır. Kurnaz insanlardır. Ahiret sevabını bilirler. Bundan dolayı. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ten Hazreti Ömer, bizzat kendisi Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ömer radıyallahu bir hadis-i şerif. Nazırı racülü ilâ ehihil müslimi hubben lehu ve şevkan ileyhi hayrun min itikâfi senetim fi mescidi haza." Buyurmuş efendilerimiz. Müslümanın, adamın diyor ama hanımlar da dahil vurdur buna. Yani hanımlar böyle değil diye bir mana yok. Adamın Müslüman kardeşine onu severek, ona, ona şef diyerek bakması, canım kardeşim diye, severek böyle gözünü yiyecek gibi, severek bakıyor. Severek bakması bu benim mescidimde bir sene itikafa girmekten daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Bir sene itikaf. Biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde camide itikaf oluyor. Hani Allah'a ısmarladık diyor, adam çantasını hazırlıyor, yastığını alıyor, camiye gidiyor. Ne oluyor? Camide yatıyor. On gün camide yatıyor. Sebep ne? Kadir gecesini yakalayacak. Maksadı o. Avcılığa gidiyor. Kadir gecesini elde etmek istiyor. Kadir gecesini ihya etmek istiyor. Onun için hanım bana müsaade. Sen de evde itikâfa gir istersen. Ya Allah ben Allah'a ısmarladık, gidiyorum. Camiye gidiyor. On gün. On gün itikâf. Bir sene ihtiyattan hayırlıdır diyor. On gün değil. Hem de ne diyor? Hayrın min ihtiyatı bir senedin, senetin fi mesidi hazar. Şu benim mesidimde. Medine-i Münevvere'deki mesidde mesidi nebebi de. Oran özelliği ne? Orada kılınan bir namaz, başka yerde kılınan bir namazdan bin misli daha sevaptır. Bin. 1999'dan sonraki bin misli daha sevap Yani. Ben şimdi burada bir namaz kıldım. Musa Şeker Hoca'mızın Freyman Camii'nde Allah-u Ekber namaz kıldım. Bir namaz kıldım. Bir sabah namazı kıldım. Tamam sevap, güzel. Medine-i Binevere'ye gittim. Orada bir namaz kıldım. Bir sabah namazı. Oradaki bin misli fazla. Neden? Orası Peygamber Efendimiz'in mescidi olduğu için. E buna kıyasen bunun gibi olduğuna göre Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene itikaf ne demek? Kurayman Camii'nde bin sene itikâf deme bu. Bin sene ömrümüz mü var? Nuh Aleyhisselam bile 97 sene. Ertesen ettin illâ hâmsin âmen. Dokuz sene yaşamış. Yani o kadar ömrümüz yok. Bak Nereden sağlanıyor bu? Sözün başına dönelim, hatırlayalım. Nazar-ül Ilahi i Muslim. Adamın Müslüman kardeşine hubben lehu ve şevkan ileyhî. Severek ve ona iştiyat duyarak şevkle, hasretle böyle bakması canım kardeşim diye Peygamber Efendimiz'in şu mescidinde bir sene itikâhtan daha hayırlıymış. Anlayın Allah yolunda kardeşliğin sevabını. Ben bu konferansta başka bir şey söylemesem bu size yeter. Bu akşamın karı size yeter. Efendim Holdey'in efendim oda masrafları çıktı çoktan. Çoktan çıktı. Siz borçlandınız şimdi bana, kapıdan çıkarken para vereceksiniz. Ne kadar verseniz yetmez. Markları böyle böyle böyle ekleseniz gene yetmez. Sadece bu yeter. Müslümanlar birbirlerini ziyaret ettikçe sevap kazanırlar. Dua ettikçe aynı sevabı alırlar. Yarabbi o kardeşime zenginlik var, tamam sana da gelecek. Yarabbi o kardeşime sıhhat var, tamam sana da gelecek. Ya o kardeşimin efendim şöyle yapıyor ya. Aynen gelecek. Neden? Baş ucunda bir melek amin veleke misluhu der. Amin. Aynen Allah sana da versin. Der. Müslüman kardeşine dediği için. Allah yolunda birbirini sevenler mahşer gününde izdihama sıkışıkğa düşmeyecek. Hani izdiham var ya orada? Varmış ya, olacakmış ya. Sırlı sıkran terleyeceklermiş, Ter kimisinin dizine, kimisinin beline, kimisinin boynuna, kimisinin ağzına, kulağa, izasına gelecekmiş. Ter, sıkışıklık, izdiham, sıcak, hararet. Hah, işte o günde birbirini Allah için seven insanlar arş-ı Allah'ın, Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenecekler. Mahşer halkı ona aşağı, onları aşağıdan yıldızları seyreder gibi seyredecekler ve diyecekler, demişler ki, böyle anlatınca Peygamber Efendimiz, Ya Allah onlar peygamberler mi, şehitler mi? Arşın gölgesinde o gölgenin en önemli. Hayır. Hümül mütehabbune fillah. Onlar birbirleriyle Allah için muhabbet eden ahiret kardeşleri. Allah için seviyoruz. Siz birbirinizi neden seviyorsunuz? Siz birbirinizi neden seviyorsunuz? Neden buraya geldiniz? Neden bu toplantıya katıldınız? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Kardeşiz biz. Arşın gölgesinde de Cennete girdiği zaman, bunların hepsi sahih hadis-i şerif. Şey değil, şişirme değil, balon değil. Hecum gazıyla doldurulmuş çocuk balonu değil bunlar. Peygamber Ömer'in hadis şerifi. Cennete girdikleri zaman, o kadar yüksek mertebeleri olacak ki yüzleri o kadar nurlu olacak ki birbirini sevenler köşklerinin balkonuna çıktıkları zaman cennetin safalı gölgelikleri ışıyacak, aydınlanacak. Nereden aydınlanacak? Güneş mi doğdu? La yarev nefî haşem sen velazem herira. Orada soğuk da yok, sıcak da yok, güneş de yok. Gölgelikler var. var. Fî ve uyun. Pınar başları var. Gölgelikler var. Serinlikler var. Böyle aşırı sıcaklık falan yok. Efendim seriller var. Uzanacaklar. <gülüyor> Yasin söylese de ah bir Arapça bilseniz Ah bir Arapça bilsenim. Neler var? Hah. Aydınlanacak ortalık. Yüzlerinin nurumdan aydınlanacak. Başka bir şeyden değil. Yüzlerinin nurundan aydınlanacak. Ve cennetteki insanlar diyeceklermiş ki, gene o mübareklerden birisi balkona çıktı. Hadi gel onu seyra'na gidelim diyeceklermiş. Birbirlerine. Onlar da cennet değil. Onlar da yabancı değil. Onlar da cennet ehli. Onlar da Allah'ın ızasına ermiş insanlar ama diyeceklermiş ki hadi şunları seyre gidelim. Demek ki seyre bile sefalı olacak. Seyranı bile tatlı olacak. Bu da makbul sevgilerden biri. Sonra Tabi bu Müslümanların sıradan birbirleriyle arkadaş olması, yani sıradan Müslüman, sıradan Müslümanla arkadaş oluyor. Tabi daha önce söylemem gereken bir şey vardı, iyi kulları sevmek, iyi kulları sevmek. Mürşid-i Kamilleri, ülema-i amilini, ve salihini, hayır-hasenal sahiplerini sevmek. Bu da makbul bir sevgi, efendim şehitleri, gazileri sevmek. Fatih Sultan Muhammed Han, Cennet Mekan diyoruz, seviyoruz. Peygamber Efendimiz hizmet etmiş. Efendim Seyyid Gazi diyoruz, seviyoruz, ziyaret ediyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa diyoruz, Beşiktaş'tan ne zaman arabam dolaşsa ben Fatiha e okurum, çok seviyorum. Evet E mübarek, iyi insanlarmış. Kusurlu da olsa mümin kardeşini sevecek. Çünkü mümin olması çok büyük bir kıymet ifade ediyor. Kusuru küçük kalıyor yanında. Mümin oldu mu? İman cevherinden dolayı o insan kıymetli oluyor. Kusurlu da olsa mümini sevecek. Neden? Dikensiz gül olmaz da onun için. Herkesin kusuru var. Kulya basan evvelim herkesin kusuru var. Kusurdan dolayı insanları defterden silerse bir insan dostsuz, ahbapsız, arkadaşsız kalır. Neden? Ya sız kalmış cihanda ayipsiz yar isteyen, kusursuz yar olmaz. Kusursuzluk Allah'a mahsus. Herkesin kusuru vardır. O halde kusuruyla sevmeye alışacağız, iyi tarafını görmeye alışacağız. Hazreti İsa Aleyhisselam ashabı ile gidiyorlarmış, bir köpek leşinin yanından geçmişler. Hayvan ölmüş, şişmiş, kokmuş. Herkes burnunu kapatmış, aman ne kadar çirkin kokuyor, başını çevirmiş, geçmiş. Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki, ama dişleri nasıl bembeyaz, inci gibiydi? Ama dişleri ne kadar inci gibiydi, dikkat ettiniz mi? Bak, yani o manzarada bir de güzelliği görmek, bu bir ders bizim için. Hakikaten, efendim, her şeyin güzel tarafı da vardır onları da görmek lazım. Sonra günahkar da olsa insanları sevmek. Hocam sen galiba soyadının icabı coştun biraz. Biraz hızlı gitme, ileri gitmeye başladın. Günahkar sevilir mi? Kızılmaz mı günahkara? Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden anlıyoruz ki günaha kızılır, günaha kızılır, Günahkâra acınır. Yazık bu kardeşim, diyelemedicek. Bak bu ne kadar yanlış iş yapıyor. Acıyorum ona. Yazık olacak. Günaha kızacaksın ama günahkâra ac acıyacaksın, kızmayacaksın. Eğer bir insan bir günahkârı ayıplarsa, kızarsa ne olur? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki in ayyerahu öbtüliye <gülüyor> bihi bir günahkarı bir insan ayıplarsa Allah döndürür, dolaştırır o günahı, o ayıplayana işlettirir, onu mahcup eder. Ayıpladığı kimsenin yaptığı hatayı ona yaptırtır, mahcup eder. Sen ayıplamıştın bak kendinde nasıl yaptın dedirir. Öptüleyebilir. Diye o belaya, o günaha o da bulaşır sonunda. Ayıplamamak lazım. E peki ayıplamayacağız, ne yapalım? Ayıplamayacağız. Ve inrad diyebili Günahkarın yaptığına razı olursa, şahre kahu amara, o zaman da günahı yapmış gibi günah kazanır. İşlemediği halde burada durduğu halde ona razı olduğundan günah kazanır. E ne yapacak? Söylesen, o zaman gıybet olur. Esime ve iniğtah behu yapsa esime olur. Gıybetini yapamayacaksın günah olmasın diye. Ayıplayamayacaksın başına gelmesin diye. Razı olamayacaksın o günahın aynı günahı sana da yazılmasın diye. Ne kalıyor? Acımak kalıyor. Kurtarmak için çalışmak kalıyor. Onun için insanları seveceğiz. Bu insanların hepsi Adem dedemizden kardeşlerimiz bunlardır. Hani sakallı Adem dedemiz var ya, Adem atamız. Hepsi oradan kardeşimiz bunlar. Acıyacağız. Sonra, mahlukatı sevmek. Bu da makbuldür. Bu da tavsiye ediliyor. Efendim, şefkat etmek, merhamet etmek lazım. Kadının birisi veya adamın birisi bir kediyi hapsetmiş, öldürmüş, ölümüne sebep olmuş. Salıvermemiş, kendisi avlansın, bir şeyler yakalasın, yesin de hayatın devam ettirsin diye Efendim, kendisi de gıda vermemiş, hapsetmiş, ölümüne sebep olmuş, ondan dolayı cehenneme gidiyor. Demek ki mahlukatı bile seveceğiz. Demek ki, efendim, kimisi vazife verilmiş şeyhler, müritlerine. Tamam, şimdi şu hizmeti yaptın, aferin, şu kadar hizmet ettin, aferin. Hadi bakalım, şimdi hastalıklı hayvanları tedavi et. şu kadar sene, şu vazife. Hadi bakalım, efendim. Bilmem, uyuz hayvanlara, merhem sür. Hadi bakalım, kanadı kır, kuşların kanadını sar, bacağını şey yap. Bacağı iyi oluncaya kadar bak filan. Mahlukata da yani can sahibi, ruh sahibi, acıması olan her varlığa karşı da bir sevgi, şefkat, merhamet lazım. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e birisi sordu. Ya Resulallah dedi, benim develerim var, kuyudan su çekiyorum, ellerim acıyor. Öyle devamlı mi insan elleri kızarır, su toplar, patlar, acır, çekemez olur, zor gelir yani. Ben çekiyorum, boşaltıyorum. Benim develerle beraber işe yaramaz hasta ihtiyar develer de ortada salma dolaşan develer de geliyorlar, onlar da içiyorlar. Dedi ki, olsun, onlar da istsin. Çünkü her diğer sahibine Su vermekte hayır vardır, sevap vardır dedi Peygamberler. Bir işe yaramayacak, hayvan artık ihtiyarlamış, sahibi bile gözden çıkartmış, vermiş ama sevap var. Evet. Demek ki bunları bunları sevmek iyi. Sonra diğer sevilen şeyler, diğer mahluklar, insan tatlı, selim diyoruz yani kendisinin güzel bir zevki varsa, tabiatı güzelse bahçeleri sever. Efendim, her duyu idrak ettiği şeyi sever. Mesela göz, güzel renkleri sever, güzel şekilleri sever. Efendim, burun güzel kokuları sever. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Birisi güzel koku. Sever. Hele kokuyu bir de pahalı, iyiciniz bir koku alırsan, aman... Ne güzel kokuymuş, bana da ver diyorlar hemen. Yani seviyorum Güzel koku arıyı şey celbeder. Hayvanlar da öyle. Hayvanlar da dayanamıyor. Onlar da geliyor güzel çiçeklere. Çiçeğin o şeyi kendisine müşteri çekmek için işte Allah'ın verdiği bir e, imkanı. Sonra güzel yiyecekler sever insan, lezzet aldır. Tatlı olma şartı yok. ekşi de sever, acıyı da sever, türküyü de sever. Ben acıyı çok seviyorum. Arnavut ürünlerine bayılıyor. Akşama kadar, ertesi güne kadar dudaklarım yanıyor ama seviyor. Yani hoşlandı mı? Hoşuna gidiyorsa tatlı olması şart değil. Sever, sevebilir. Güzel sesleri sever. Kuş sesini sever, su şırıltısını sever. Efendim, muziki ruhun gıdasıymış diyorlar. Şimdi ilahiler okunacak. Şu masada gördüm. Neyler Efendim, bir şeyler var. Efendim, Güzel sesleri sever, güzel sözleri sever insan, yumuşacık şeyleri sever, cilalı şeyleri sever, sevilen şeyleri sever, sıcak şeyler sever, ipeyi sever, kürkü sever. Yani tamam, olabilir bunlar da efendim insanın tabiatının zevki seviyeminin tabi seliminin meyilleri. Bunlar olabilir, normal olarak sevebilir böyle şeyler. Ama bunların bir ölçüsü, ölçü dairesinde olması lazım, aşırı olmaması lazım. Tabi biz sevgiyi İslam bakımından inceleyeceğiz dedik. İslami bakımdan makbul olmayan sevgiler de vardır. Onları da hatırlatalım da. Menlem ya, bir şere yaka fihi demiş. E, Arap atasözü bu. Şer bilmeyen pat diye içine düşer. Şerin ne olduğunda bilecek ki yakmasın. Şu sevgiler tamam. Arkadaş seveceğiz, sevabı var. Babamızı, anamızı seveceğiz, eşimizi, dostumuzu seveceğiz, çocuk çocuğumuzu seveceğiz. Tamam mı? makul olmayan sevgileri de öğrenelim de yanlış bir iş yapmayalım. Bir, Hz. Şeriflerde ayıp kelimelerde efendim ikaz edilen makul olmayan sevgiler. Yani birçok kimse takılıyor bu sevgilere, birçok kimse düşüyor bu sevdalara, ama makul değil. Bir. Dünyayı sevmek, hıbbud dünya, kaynağıdır diyor Peygamber Efendimiz. Hup, bud, dünya re'si külli hati etin. Dünyayı sevmek bütün kötülüklerin kaynağıdır, başıdır, esasıdır. Tabi dünya dediğimiz bu yer küre demektir. Yaşadığımız hayatta insanın kalbini çeler şeyler, İnsan burasını gaye edinirse, sırf burası için çalışırsa, sırf burayı severse, öbür tarafı unutursa ahireti, öteki dünya diyoruz biz, ahireti unutursa, işte bu dünyayı sevmek, dünyaya sarılmak, dünyaya çalışmak, sırf dünyaya çalışmak makbul bir sevgi değil. Efendim, e, ayet kerime var biliyorsunuz. Efendim... E, Rüyin elinlas yahut bu şehvatimine nisaib ve benine ve kanaatı ve mukantarı ve zehdi ve kudda ve elxil müsavemeti ve enamı ve hars derlik metaul hayatid dünya. Yani bunların hepsi bu sayılan şeyler, dünyada kalıcı şeyler, ahirete gitmeyen şeyler. İnsan malını, ülkesini, parasını, markını ahirete götüremiyor. Yani e, şey burada kalıcı fani şeyler. İnsanın asıl hedefi ahiret olmalı. Bu dünyaya karşı züht saygı olmalı. Züht ne demek? Dünya sevgisinin insanın kalbine yerleşmemesi demek. Dünya benim için önemli değil. Mühim olan Allah'ın rızası. Benim için para mühim değil. Benim için mevki, makam o kadar önemli değil. Ben günah işleyip de o parayı kazanacağıma kazanmam daha iyi. Günah işleyip de can yakıp da zulmedip de o mevkiye çıkacağıma çıkmam daha iyi. Ah bak bu adamın gözü topluyor. Züht ne demek? gözünün tokluğu demek. Dünyaya bakmaması demek. Tok gözlü olacak Müslüman. Bir. İkincisi tulü emel sahibi olucu. Tuğlü emel kötü bir duygu ama ne olduğunu herkes çok iyi bilmiyor. O kanaate vardı ben sordukça, inceledikçe. Tuğlü emel ne demek? Ölümün ahliden geleceğini bilmeyip heveslerinin, arzularının yıllara doğru böyle yayılması, uzayıp gitmesi demek. Tuğlü emel bu. Nasılsın, ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim, bu sene şunu yapacağım, öteki sene şunu yapacağım, üç sene sonra bunu yapacağım, beş sene sonra çocuğumu evlendireceğim, on sene sonra hacca gideceğim, on beş sene sonra şunu yapacağım. E, senedir mi var o vakte kadar kalma? Nereden biliyorsun? tuğle emeli var yani bak yaşayacağım sanıyor, halbuki ölüm birden gelir. Birden geliverir, hiç belli olmaz, aniden gelir. Ummadığın zamanda gelir, ummadığın yerde gelir, harıl harıl yaşamak faaliyeti içindeyken ve cıvıl cıvıl faaliyet içindeyken ansızın başına gelebilir. Ne yapmak lazım? Tuğdu emeli içinden çıkarması lazım. İnsanların ölüm her an gelebilir diye hazırlanması lazım. Bu önemli bir duygudur. İyi bir Müslüman için çok önemli bir duygudur. Tuğdu emel defterini göreceğiz. Öyle emellerimizi çok uzak şey yapmayacağız. Yani Müteyakkız olacağız, ölüm her an gelebilir diye hazırlıklı olacağız. Bu dervişliğin, tarikatın, tasavvufun çok çeşitli tarifleri vardır da ben de boyumun küçüklüğüne, haddime bakmadan bir tarihte ben ekliyorum. Diyorum ki dervişlik, ölüme hazırlıklı olmak demek diyorum. Şu anda gel bakalım ahirede deseler hazırlıklı mısın? Değilim hocam, daha çocuğu evlendirmedim, borcumu ödemedim, şu işim var, bu işim var. Aman hocam dur, ne diyorsun? Ne diyorsun? Hiç olmazsa üç beş gün daha yaşayın. Ha, bu iyi derviş değil. Hakiki dermiş şu anda göçmek gerekse, tamam. Olur, pekala. Hadi Allah'a filan diyebilecek insan. Sen böyle yapabilir misin demiş Peri Tüttin'i birisi. Yapamam demiş, sen yapar mısın? Yapayım da gör demiş, yatmış yere. Peri atların dükkanında Yatmış yere eşhedü en la ilahe illallah demiş, ruhunu teslim etmiş. Bir tesir etmiş bu olay tereddüt dini atlara, ondan sonra hayatı değişmiş. Şu tezkere evliyanın sahibi. Dervişin birisi gelmiş böyle sen yapabilir misin deyince, ya da Bak, de Bak Bizim hocamızın hocası Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi. Onun kardeşi Tekirdağ müftüsüydü. Kendisi şeyh, hocamızın şeyhi, kardeşi de Tekirdağ müftüsü. Çok cömert insanlarmış, çok asil aileymiş, Allah şefaatlerine erdirsin. Bizim ihvanımızdan bir hacı amca vardı. Oğlum babasıyla birisi bu şeyhi, bu Tekirdağ müftüsünü ziyarete gitmişler. Bak çok mühim bir olay. Bu işle ilgili, Tule Emel'le önüme hazırlıklı olmakla ilgili çok sevdiğim bir olmuş hadise bu. Konuşmuşlar, vedalaşmışlar çıkarken birisini geriye çağırmış. Bu bizim hacının babasını değil de, ötekisini geriye çağırmış. Müfte Efendi gel demiş. Bir şeyler söylemiş. Hay hay efendim, nasıl uygun görürseniz. Pekala, baş üstüne demiş. Çıkmış dışarıya, bu bizim hacıdın babası sıkıştırmış, yahu ne dedi, sırf söyleyemem, seni, seni de çağırıyordu. Seni çağırmadı, sırf beni çağırdı, Sır söyleyemem, Ya söyle söyleyemem, Allah aşkına söyle. Allah'ın aşkı ileri söylüyor değil mi? Allah'ın aşkıyla bir şey isteyen mel'undur, Allah'ın aşkı ileri sürüldüğe vermeyen de mec'undur diyor peygamber Efendimiz. Bu işin şakası yok. Üçüncü bir Allah aşkına söyle demiş. Demiş ki müftü efendi bana şöyle dedi. Biz demiş yarın ahirete göçeceğiz. Seninle çok yakın ahbabız, arkadaşız. Çocukluğumuz beraber geçti. Sen de gelir misin yarın ahirete? Ha şimdi nasıl emredersiniz? Olur efendim demiş. Tübevallah diyor komşu. Tübevallah ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Görüyor musun derviş? Görüyor musunuz derviş? Kim yapabilir? İçimizden bir yapabilecek bir kimse var mı? Kendi kendine sorsun. Parmak kaldırmasın. Ortaya çıkmasın. Çünkü yapabiliyorsa aferin. Yani gizli kalması daha iyi. Kim yapabilir? Tamam yani. Geliyorum efendim seninle deyip de ölüme gidiyorum. Ölüme gidiyor. Dingoç'ta de gitmiyor. Ölüme gidiyor, ahirete gidiyor. Tek efendim demiş, nasıl uygun Kübe vallahi diyor, mühteefendi de öldürüyor, o da öldürüyor. Evliya'nın halleri. E hadi, uyu ayet-i kerime var. Vema tediri, nefsün bir eyi ardın temur. Nefis hangi toprakta öleceğini bilmez. Bilmez ama, umumi olarak bilmez. Allah bildirse biliyor işte bak, bir gün önceden öleceğini biliyor, Arkadaşım da yanından çağırıyor. Sen benimle iyi arkadaşsın. Genişliğimiz beraber geçti. Hadi gel beraber. O da olur diyor. Neden? Allah'ı seven insan korkmaz da ondan. Yani dünyada ne insanlar yaşamış anlaşılsın diye söylüyor. Evet, bu muhtemelen kardeşlerim. Kötü sevgilerden birisi dünyayı sevmek bir de uygun olmayan insanları sevmek. Yani İslam öyle, şimdi bizim gazeteciler filan biraz palavracıdır, televizyoncular, gazeteciler efendim, bir kısmı, atar tutarlar. İslam sevgili dinidir, her zaman değil, dur bakalım, sevgisi de var, kızması da var bu işte. İslam müsamaha dinidir, her zaman değil, o kadar da uzun boylu değil. Bizim Ali Yakup Hoca, rahmetullahi aleyh, çok mübarek bir insandır bir bilimsel toplantıya katılmış. Ondan önce birisi kalkmış mikrofonda konuşurken ben demiş, planca ülkeden arkadaşınız benim ismim Yakub demiş. Yani o Arap konuşurken mikrofonda ondan sonra sıra Ali Yakup Hoca'ya gelmiş. Bizim mübarek e, alim, işte çok arif, zarif bir insandı. O da Çıkmış, ben de demiş Türkiye'den, Balkanlardan, Arnold asıllığı, benim ismim de Yakup ama demiş, o kadar uzun değil demiş. Yani <gülüyor> Yakuuuup, o kadar uzun değil. Yani o kadar da uzun değil. İslam'da sevgi var, o kadar uzun değil. İslam'da müsamaha var, o kadar uzun değil. Her şeyin ölçüsü var. İslam, orta yol, denge yolu öyle. Günahkarı, efendim, uygun olmayan insanları sevmek yok. Mesela Bismillahirrahmanirrahim La yettefizil el kafirine evliya min dunil mu'minin Müslümanlar, mü'minler Müslümanları bırakıp da mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edilmesinler. Yasak bir Allah. Sonra La tecidü kavmen yuminune billahi billahi billahi evmil afir yuvaddune men haddallah Hiçbir Müslüman görülmüş bir şey değil. Olmaz böyle şey, Allah ve Resulullah'la zıtlaşan, hiddetleşen, harbeden eden insanları seven bir Müslüman olmaz. Bulamazsın böyle bir şey, böyle bir hikat kalbiyesi, acayip mahluk bulamazsın. Müslüman, Allah'la harp sevmez. Müslüman, Resulullah'a düşman olanı sevmez. Demek ki sevmeyecek insanlar var, kafirler var. Sonra fasıkları facilleri efendim, sonra nikahsız olarak maşukları mahkukları filöçleri sevmek olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben keslere sevade kavmin tehuve bünür ve ben amele men amilahu. Bir insan hangi topluluğu grubu içine giriyor da oranın rakamını arttırıyorsa o onlardandır. Ve kim birisinin bir topluluğun yaptığı işe razıysa o yaptığı işe ortak gibi olur. emin söyledik gibi. Başka bir harf-i şerif. Men ahabbe amele kavmin şerren kâne ev hayren vehve kemen amilahu. Kim bir kavmin yaptığı işi iyi iş veya kötü iş. Seversen, onu işlemiş gibi ceza alır veya mükafat alır. Kötü şeyi sevmişse ceza alır, iyi şeyi sevmişse mükafat alır. Ya ne mübarek insanlar varmış, ne kadar hayırlar yapmışlar, camiler yapmışlar. Ha sen onların cami yapmasını seviyorsun, tamam sen de sevap alacaksın. Kötü şeyi isteyen de, öylece günah alıyor. Başka bir her şerif, yani konu sağlam olsun diye onu da okuyayım. Men ahadbe kavmen ala amalihim. Huşrü yer <IDOR> me kıyamet bi cümretihim fe husbe bi hisabihim ve in lem yaamel amalehum. Cabir radıyallahu anhten hatib-i Bağdadi kim bir kavmi yaptığı işten dolayı severse kıyamet gününde o kavimle beraber onların zümresinde haşrolunur ve onların hesabına dahil olarak hesabı görülür. Her ne kadar onların işlediği suçları işlememiş biliyorsa o da cezalanır. Demek ki yani dikkatli olmak lazım. Kimi dost edeceğini insanın, kiminle düşüp kalkacağını ahbaplık edeceğini bilmesi lazım. Bir de bazı şeyleri aşırı ölçüsüz haddinden fazla sevmek o da makbul bir şey değildir. Mesela fazla yemek, oburluk diyoruz. Buna Şehvetül batın derler. midenin şehveti. Mesela şehvetül ferç. Mesela hırsül mal. Yani herkes malı sever de. Ama insaf yani. Bununki artık hırs derecesinde. Heh, o makul değil. Efendim. Mal büyük efendim. Zenginlik vesaire. Tabi onların hepsi. Yunus'un sözü çok hoşuma gidiyor. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Allah... Makamını ala etsin, şefaadi ne edersin? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan. Var biraz da sen o yalan. Ne güzel Kısaca, vaz gibi söz. Kısaca bitiriyor. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan. Eh, inanmıyorsan var biraz da sen o yalan, sen de sonra pişman ol. Ölçülü örgü. Hubb-u Cah, mevki makam sevgisi. Efendim, İslam'da makam istenmez, vazife istenmez, verilirse Allah'tan yardım istenilir, yapılmaya çalışır, istenmez. i̇mam Azam Efendimiz'i kadı yapmak isterler, razı olmadır, istenmez. İstenmez. Sonra Hubb-u başkanlık isteği 10 kişi ve daha fazla insana başkanlık yapan her kişi iyi insan olsun kötü insan olsun hadis-i şerif var 10 kişi ve daha fazlasına başkanlık eden her kişi mahşer yerine elleri bağlı olarak gelecek esir gibi suçlu gibi elleri bağlı olarak gelecek eğer başkanlığını güzel yapmışsa elleri elleri mahşer yerine çözülecek eğer vazifesini suistimal etmiş, güzel yapmamışsa, nüfuzunu, kuvvetini, başkanlığını kötüye kullanmışsa, bağ üstüne bağ bağlanıp cehenneme atılacak diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar makbul olmayan efendim sevgiler. Demek ki makbul sevgiler var, sevaplı sevgiler var. Onların bir kısmını inşallah sözün sonuna gelince başına unutmazsınız inşallah. Bunlar için yazmak lazım. Hareket versin şimdi bunlar yazıyor, videolar yazıyor, yazıların çeşitleri çağdı Aslında yazmak lazım. Çünkü hatırla kalmaz. Son, Sonunda gelince başı unutulur. İnşallah unutulmazsın. Sevaplı şeyleri kaçırmayın. Buraya kadar söylediğimiz misaller, efendim, olağan olan, yani herkesin arasında görülen, doğal olan, tabi olan, olumlu ve olumsuz sevgiler. Her yerde görünüyor. Efendim, bunlar asıl değildir bu dünya hayatında İslami bakımdan ama asıl gari değildir. Efendim, bunlar fanidir, bunlar hayaldir, bunlar boştur. Asıl sevgi, aşkı ilahidir, muhabbetullahdır. Ama bunu herkes idrak edemez. Yani... Asıl sevilenin Allah olduğunu anlamak için insanın 40 fırından fazla ekmek yemesi lazım. Öyle herkes o işi anlayamaz. Lafı söylesen de anlamaz. Çünkü bu bir e, olgunluk seviyesi meselesi. Kolay değil. Herkes bunu anlayamaz. Ama ben biraz izah edeyim. Allahu la ilaha illahu lehül esmaul hüsnâ. Allah'ın en güzel efsaf, en güzel vasıfla Allah'ındır. E biz bir insanı bir, bir şeyi neden seviyoruz? Vasfı güzel olduğundan sevmiyor muyuz? E en güzeli Allah'ta. Vasıfların en güzelleri Allah'ındır. Buradan anlaşılıyor ki, bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki, idraki olan insan hemen anlar ki, en sevilmesi gereken Allah. Çünkü en her şeyin en güzeli Allah'ta her şeyin en güzelinin sahibi Allah. Onun için eskiler aşkı ikiye ayırmışlar. Birisi aşkı hakiki, birisi aşkı mecazi. Aşkı hakiki aşkullah'tır, muhabbetullah'tır. Hakikisi odur. Gerisi, gerisi, gerisi fani olan aşklar işte biraz aşık oluyor da sonra pişman bile oluyor. Sonra düşman bile oluyor. Sonra mahkemeye bile gidiyorlar, sonra ayrılıyorlar bile bazen. aşk hakiki, aşk ilahidir. Çünkü en güzel isimler Allah'ındır. En güzel vasıflara o sahiptir. En güzel olan odur. Tabi biz onu idrak edemeyiz. Neden? Le ise kevislihi şeydir. Bu duygular la tüdürüköğül evsar. Gözler onu göremez. Onun gibi bir şey yoktur ki benzetelim. Gül gibi desek baklava gibi dese, kaymak gibi dese, hani insanlara anlatmak için diyoruz. Kız yüzün kaymak gibi. Halk şairi öyle demiş. Türküsü var, şeyi var, kaymağa benzetmiş. Ağzından yağ bal atıyor. Sözünü yağ bala benzetmiş. Tamam, benzetme Allah'ta sökmez. Çünkü neyse kemizliği şey bu. Onun gibi su yok ki, ona benzer bir şey yok ki benzetmiş. Fela bu lillahi'l-emsal. Kalkıp da Allah için böyle benzetmeler yapmaya cüret etmeyin. Olmaz. Ama nereden anlarız? Efendim zatı ı balisini idrak etmek beşer için mümkün değilse de esmasından anlarız, efalinden anlarız. Yani Allah'ın işlerinden, hikmetlerinden anlarız mahlukatından, tecelliyatından anlarız. Efendim, işte bunlarla o güzelliği efendim, idrak etmek imkanı olur. Bütün aslında güzelleri de yaratan O olduğu için, her türlü güzelliği ve güzelleri de yaratan O olduğu için aslında o güzelliği şey yaptığımız zaman, sevdiğimiz zaman onu seviyoruz. Oraya gidiyor. Çünkü yaratan o. Onu yaratan o. Her türlü takdir ona racidir. Her şükür ona gider. Her medihürt, metü ona varır. Çünkü onun hakkıdır. Çünkü her şey onundur. Yeri göğü, insü, cinni yaratan, ağaçları yapraklarla donatan, çimenleri çiçeklerle bezeyen, topraktan nebatı, meyveden tadı, arıdan balı, koyundan sütü çıkaran o. Her şey onun. Onun için neyi seviyorsak aslında Allah'ın bir işini seviyoruz, bir mahlukunu seviyoruz, bir yaratılışını seviyoruz, bir hikmetini seviyoruz. Bütün sevgilerin toplamı hepsi ona gider. Sübhane Rabbiyele Lillâle el Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ya Rabbi ben seni metü sena etmekle tüketemem, bitiremem, sayıp dökemem. Neden? Teyfe ve küllü in ye'udu ileyke. Her senâ, metri senâ sana gider. Her ham sana gider. Gülümet ettiğimiz zaman o, o renk, o güzellik Allah yaratmış işte. Bir toprakta kaç çeşit renk, kaç çeşit tat. Dünyada bu gördüğümüz güzellikleri yaratmıştır. Ahirette de gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına, hayaline sığmayacak çok daha muhteşem güzellikler var. Cennette. Çok da ama. Gözlerin görmedi, kulaklarının işitmediği, kimsenin hayaline sığmayan. Üstelik Allahu Teala Hazretlerinden davet var. Hepinizi cennete çağırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila darisselam ve yehdîmen yeşâ'u ila sıratın müstakif. İnanmazsanız Mustafa Şekerbeci kalsın, söylesin Türkçe'sini Vallahu yed'u ila darisselam Allah-u Teala Hazretleri darü selam olan cennete hepinizi davet ediyor. Çağırıyor. Hepinizi çağırıyor. Eksik yok. Herkesi çağırıyor. Cenneti verecek mümin kullarına. Vaadi haktır. Vaadinden bozu yoktur. Efendim, Allah hepimize nasip etsin. Şimdi bunlar böyledir de, yani söz olarak böyledir de, sözün hakikatini idrak etmek, Ondan duygulanmak, onu almak, o herkese nasip olmuyor. Herkes o aşkullah, muhabbetullah'a erişemiyor. Yunus erişmiş, Mevlana erişmiş, eşref olur Rumi erişmiş, şiirlerinden belli. Bayılıyorum, eşref olur Rumiye. Ey Allah, Ey Allah, beni senden ayırma, beni senin cevalinden ayırma. Balığın canı su içrettiridir. İlahi balığı gölden ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım. İlahi din imandan ayırma. Eşref senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. Sevgiye bak. Sevginin kelimelerden fışkırıyor. Yunus da öyle. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni yapsalar, kül etseler, havaya savursalar, tozları darmadan olsa tozlarının zerresi Rabbi ben seni istiyorum diyecekmiş. Yunus öldü deyiyor, sela veriyor. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Söze bakıyor. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah Ey cemaat müslimin müslahmin malumunuz olsun hani Yunus Emre diye birisi vardı ya işte o inna lillah ve inna itehiracun öldü. Yok ya Yunus öldü diye salay verilir. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Söze bak. Hayvan tabi iki manaya gelir Arapçada. Ve <gülüyor> innet darel ahirete Le diğer hayvan hayat demek, bir manası hayat demek. Ölen hayat yani maddi hayat ölüyor, bedenin hayat ölüyor demek. Ama yunus şair olduğunda, edip olduğunda işi lastikli kullanıyor, nükteli kullanıyor. Hayvan hayvan söylüyor. İnsansa ölmez demek istiyor yani. Onu da hissettiriyor bizim. Aşıksa Allah'ı seviyorsa ölmez. Ölmüş mü yunus? Gönlümüzde namı yaşıyor, kendi yaşıyor. Zaten ruh ölmüyor. Ruh ölmüyor zaten. Ama işte onu anlayamıyor herkes. Efendim, bu neden herkes anlayamıyor? Çünkü herkese Allah layık olmadığından nasip etmiyor. Neden? Şemmetin min marifetinde hayrun mined dünya ve mafiya. Allah bilgisi hakkında birazcık bir feraseti, birazcık bir irfanı, izanı, insanın birazcık bir sezgisi, duygusu, bir koklan marifetullah, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Muhabbetullah, marifetullah'tan doğar. Allah'ı bilince sever misin? Sen ne güzelsin Yarabbi, Değil. O zaman anla. anladığı zaman sever. Bak, severim birisinin bir şiirini şuraya yazdım okuyun. Unuturum diye yazıyor. İhtiyardım belli olmasın diye. Başına hatırlamaya çalışıyorum ama ortasından başlayayım sonra başına deneyeyim. Ey lütfu çok kahrı güzel lütfun da hoş Kahrın da boş. Gelse celalinden, celalünden daha doğrusu, yani köylü tabiriyle söyleyelim o zamanki şeyler. Gelse celalünden cefa. Ya Rabbi senin celal tecellinden bana cefa gelse, cefaya uğrasam, cevri cefaya uğrasam. Gelse celalünden cefa. Yahut cemalinden vefa veyahut da senin cemallullah necelliğinden bir şey bir böyle hoş neşeli bir şey gelse gelse celalümden cefa yahut cemalinden cefa ikisi de cana sefa lütfun da hoş kahrın hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilatu yahut kefer. Bütün de hoş kahır bu. Bak nasıl seviyor. Çünkü Allah Allah'ı sevdi mi insan? Allah'ı sevdi mi? Her şeyi seviyor da? Her şeyi seviyor da? Aşık olunca öyle oluyor. Bu duyguyu herkese vermiyor Allah. Ancak efendim yüksek kullara, kamil kullara veriyor. Yani insan kemalde yükselince bu duyguyu kavrayıp yakalayıp o duygunun içine dalıyor. Tabi buna ermenin yolu var, şartı var. Şartı ne? Buna ermenin yolu Allah'a itaat. Allah'a isyan ederken Allah seni sever mi? İsyan edeceksin, yumruk sallayacaksın, dil çıkartacaksın. Efendim karşı geleceksin, sever mi Allah? Sen sever misin sen öyle yapma? Sever mis? İtaatdir İman da başta. İman edecek, iman etmezse olmaz. Şimdi Almanlar toplanıyor, felsefeciler toplanıyor. Toplantı yapıyorlar, yıllık toplantı yapıyorlar. Muhtelif ülkelerden adam çağırıyorlar. Efendim, Budist çağırıyorlar. Belki onlar haklıdır diye. Falanca çağırıyorlar, bilanciğini çağırıyorlar. Her her çeşinden adam çağırıyorlar. Toplanıyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar. Hintlilerden, gurulardan, efendim bilmem nelerden, hiçbir şey olmaz. Bu sevginin şartı iman, kapısı iman, iman olmayınca Allah vermez. Ne maaliketullahı verir, ne muhabbetullahı verir. Hepsi sahte. Hepsi sahte. Hepsi hayal, hepsi oyun, hepsi oyalanmak sonra edebden verir. Yani iman, itaat, edep. Edepsiz olursa edepsize de vermez. Edepsiz çocuğu sevmiyoruz ya biz, edepsiz kulda Allah sevmez. Edep bir tacıymış, Nuru u hidadan, giy ol tacı, emin ol her belada. En geridedir ilim, İlla edep, illa edep diye hocamızın başıcında böyle bir levha yazılıydı ve şey yapanlar bilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ihtiva şartına bağlıdır. Yani Resulullah'a uyacak. Şimdi bu devirde bazı akıllılar çıkıyor. Üniversitede profesör diyor, biz de profesör olduk, profesörler yetiştirdik. Millet profesörlüğü bir şey sanıyor. Profesörüm diyor, benim aklım var diyor, ben Kur'an'ı okurum diyor, ben öyle hadis madis tanımam diyor. Hiçbir şeye eremez, hiçbir şeyi bulamaz. Neden? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِيُّ <gül> فِيكُمُ اللّٰهِ Allah'ın sevmesi için, sevgisini vermesi için Resulullah'a ittiba şartı vardır. Sünnete uymak şartı vardır. Resulullah'ın yolundan yürümek şartı vardır. Yürümeyen olamaz. Yürümeyen evliya olamaz. Resulullah'ın yolunda gidemeyen evliya olamaz. Onun için büyük hocalar, mürşidi kamiller, evliyaullah efendim, şeyhler müritlerini Resulullah'ın sünnetine uydurmaya çalışırlar, onu öğretirler Allah'a erdirmek için. Şehin iki vazifesi vardır diyor Eşref olur Rumi. İki vazifesi vardır. Bir, kullara Allah'ı sevdirmek. İki, Allah'a kulları sevdirmek. Kullara Allah'ını sevdirmek nasıl olacak? Şiir okursun, ilahi okursun. Efendim, resimler çekersin, video seyrettirirsin, Allah'ın hikmetlerini, yarattığı güzellikleri efendim gösterersin. Sever. Bak bu nimetleri Allah sana verdi dersin. Sever. Kulları Allah'ı sevdirmek, anlatmakla, göstermekle filan olur. Allah'a kulları sevdirmek kimin haddine? Şeyhin bir vazifesi de Allah'a kulları sevdirmekmiş. Kimin haddine bu? Eşraf olduğunu söylüyor? Diyor ki şeyhler bu vazifeyi müritleri sünnet-i seniyeye uydurarak yaparlar. Çünkü sünnete uyanları Allah sever diye ayet-i kerime var. Ey ihvanım! Ey dervişler sünnete uyun derler. Sünnete uymazsa efendim bir şeye ulaşamayacağını anlatırlar. Biliyorsunuz sünnetin zıttına bidat denir. Efendim. Bidat ehlinin Allah hiçbir şeyini kabul etmez. Dile marifet, muhabbet vermek, hiçbir şeyini kabul etmez. Misal hadis-i şeriflerden efendim bir hadis okuyacağım. Hüzefet, Hüzefetü'ndür yaman'dan La li sahibi bidatin salaten vela savmen vela sadakaten vela haccen, vela umreten vela cihaden vela sarfen, vela adla Allah bidat sahibinin nelerini kabul etmezmiş? Namazını kabul etmezmiş. Gitti havaya. Namaz kılmıştı Bidat sahibi onunla gitti. Ramazını kabul etmezmiş. Orucunu kabul etmezmiş. Ramazan'daki emekleri de gitti. Sadakası da kabul etmezmiş. seker ve sadakası gitti onlar da havaya. Haccını da ömresini de kabul etmezmiş. Hicaz'a başına geldi gitti. Cihadını da kabul etmezmiş. Ben mücahidim bilmem neyim mi? Gitti. veda sarkan, vela adilen, Farzını, nafilesinin hiçbir şeyini kabul etmezmiş. Yazlı diyor İslam böyle bidat ehli insanlar İslam'dan çıkarlar. Keva yahrucu şeretü minel acil Şöyle kılıp hamurun içinden kolayca sırlıp çıktığı gibi sırlıp giderler. Onun için ne yapması lazım bir Müslümanın? Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşaması lazım. Bidat çıkartmaması lazım. Bidatta yaşamaması lazım. Bidat yoluna sapmaması lazım. Bu Şimdi Mustafa Şeker Hoca aslında benden önce bütün vaazları verdi. Burada ayetleri okudu. Bütün vaazları verdi. Allah'a ve Resul'ü itaat edin diye ayetleri okudu. Onların malini dinleseyin sen tamam. Onları söyledi. Bir acı cümle daha var. Kısa olduğundan hatırlınızda kalır. Ashabul bir hilâbın meh. Ebu Umame Hazretleri'nden bidat ehli cehennemin köpekleridir. Allah sefer. Onun için sünneti, seniyeyi, nebeviyede zerre kadar sapmamaya çalışmak lazım. Evet, Allah sevgisinde tabi sevgiler vardır. Allah'ı seven, zaruru olarak onun peşinden bazı sevgilerin içinde bulur kendisini. Bir sevgi aleminde bulur. Allah sevgisine kavuşan, bir, Resulullah'ı sever. Muhabbeti Resulillah. Resulullah sevgisi. Bunun hakkında ayetler, hadisler o kadar çok ki, yani artık okumaya dönüm görmüyorum. Efendim, Resulullah'ı sevmek çok önemli. Peygamber Efendimiz'in Buhari'de, Müslüm'de, Ahmed İbdini, Hanbel'de, Neseli'de, yani en sağlam hadis kaynaklarındaki çok herkesin bildiği bir hadisini okuyayım, geçivereyim, çok yazmıştım ama. Efendim, وَلَّذِينَسِ بِيَلِهِ Şu canım, kudreti elinde olan alemlerin Rabb'ı yaratan Allah'a yemin olsun ki, diyor Peygamber Efendimiz. E niye canı Allah'ın elinde? Yani hayatı veren O, çekip alacak adam da O, isterse öldürür. vallahi وَاللّٰهُ يُحِي Yaşatan öldüren Allah. Şu canım, kudreti elinde olan o alemlerin Rabb'ı Allah'a yemin olsun ki, Allah Allah, ne büyük yemin etti Resulullah Efendimiz. Niye etti? La yu'minu ahaduküm, sizden biriniz iman etmiş olmaz. Hatta ekûne ahabbe ilehi min validihi ve veledih babasından evladından beni daha çok sevmedikçe, ben ona babasından evladından daha sevgili olmadıkça hakiki mümin gerçek mümin olmaz Var mı böyle bir sevgi Müslümanların bugün içinde? Yok, demek ki zayıf Müslüman. Demek ki tam Müslüman olamamış. Tam mümin olamamış. Resulullah sevgisi öyle yerleşecek. Birisini yakaladı müşrikler. Ezelinden tuttular. Şöyle işkenceye götürdüler, kılıçlar ellerinde öldürecekler. Birisi dedi ki, laf olsun diye, bak görüyor musun? Bütün bunlar o Muhammed'e inandığın için oldu. Şimdi bak sen ona inanmasaydın da, onu biz senin yerine onu yakalamış olsaydık da, onu öldürüyor olmuş olsaydık, sen de çalı çocuğun yanında sıcacık evinde. Rahat olsaydın, bak şimdi biz seni öldürmeye getiriyoruz. keşke o elimizde olsaydı, sen de ailenin yanında olsaydın, dediler. Ölüme götürdükleri insana. Ne dedi? La vallahi billahi onun ayağına diken batmasına razı olalım. İyi o sizlerinize düşecek de, siz onu işkenciyle öldüreceksiniz, canım fela olsun, onun ayağına diken batmasına razı olalım dedi. Öyle severlerdi Resulullah. Göğüslerini siper ettiler haklar, okları siper ettiler, canlarını feda ettiler. O sevgi olması lazım. Allah sevgisinin sonucu. Biz Resulullah bizden 14 asır önce yaşadık. Niye seviyoruz? Allah'ın Resulü olduğunda. Görmedik. Görmediğimiz halde seviyoruz. Peygamber Efendimiz de bizi seviyor. Bir hadis-i buyurmuş ki, Ah ne olaydı? Efendim kardeşlerime kavuşaydım.'' Ne olaydı? Kardeşlerime kavuşaydım demiş. Ashab-ı dikkatleri açılmış. Demişler ki yarın sorunlar biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim benim hayatımdan sonra dünyaya gelecek olan kimselerdir. İlerideki asırlarda dünyaya gelecek olan kimselerdir. Beni görmedikleri halde bana iman etmiş olan kimseler benim kardeşlerim onlar diye buyurdu o bizi seviyor asırların ötesinden biz onu seviyoruz asırların ötesinden neden ve Allah'ın habibi Allah'ın peygamberi Allah sevgisinin sonucu ehibullah halima yazutun bilimin ve ehibuni bihabullah ve ehib bu beyti bihabbi buyurmuş efendimiz bir hadis-i şerifte i̇bn Abbas rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Kirmizi'nin dediği bir hadis Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün, Allah'ı sevin Allah'ın sevgisinden dolayı da beni sevin benim aşkıma, benim sevgime de şeyleri sevin, ehli beytimi sevin buyurmuş Peygamber Efendimiz Allah'ın seven, yani Resulullah'ı seveni Biraz içeribinde buyurdu ki Peygamber Efendimiz Ya Resulullah ben iman Ya Resulullah iman ne bize bir anlatsana bir mübarek ağzında bir dinleyelim bakalım. İman ne Ya Resulullah? İman inanmak yani ne? Kâle en yekunu lillahi en yekunu Allah ve Resuluhu ehabbe ileyke mimma ma İman Allah'ın ve Resulullah'ın sana Onların dışındaki her şeyden daha sevgili olmasıdır. İman bu işte. İmanı sordular, soran kimseye bu dedi. Senin Allah ve Resulünü onlardan başka her şeyden daha çok sevmen. İman bu dedi. Çok önemli. İmanlarımızı tahmin etmemiz lazım. Düzenlememiz lazım, düzenlenmesi gerekiyor. Fetih suresinde ne buyurdu? اِنَّ الَّذِنَ يُبَا يَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَا يَعُونَ اللّٰهُ sen elini tutup da yaresiy vallahi uzat elini de sana beyat edeyim sana tabi olayım diye senin elini tutanlar Allah'la beyat etmiş demektir diyor. Adını beraber yazsa, Beyatını da kendisiyle beyat sayıyor Allah. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü adı beraber. La ilahe illallah Muhammedur resulullah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelimet-i beraber. Onun, onunla mübâyağı yapmayı, beyat etmeyi ona, kendisine beyat etmek seviyor. Evet, Resulullah'ı sever, Allah'ı sever. Allah sever. Resulullah'ı sevmiyorum diyen bir Müslüman olamaz. Sonra, Allah'ı seven, şeriatı sever. Neyi severmiş? Şeriatı sever. Hocam bu,